Şenol Gümayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde Şenol Bey <gülüyor> Şevki Yenge Şevki'nin dinleyiciliği günaydın Macera'da onu bir peşe Beşeva'da Şenol Gümayrak Beş fıtılası Ankara şemalarında Bir aşağı Bir yukarı dolanıyor Ne kadar güzel şey <gülüyor> ab e, Buyurun Şenol Bey Ne oldu Şevki <gülüyor> Yok bir şey Şevval Bey. Buyur ben e, dinliyorum sizi bütün dinleyici. Üksüreye bu Şişin? Biraz öyle biraz e, rahatsızım Şevval Bey. Geçmiş olsun. Şevket dinleyiciler. Şenol gün bayrak olarak kavuşamaz zaman hepimizi şöyle güzel bir armanda bulmak istiyorum. Gökyüzünde zaman sabah gülleri dağıtmak istiyorum. Siz aşağıda, trafikte boğuşanlara ama ondan sonra düşünüyorum da gülleri dağıtmak yerine ne dağıtabilirim, ne dağıtabilirim? Siyince ne dağıtabilirim Şevki'ye gel. Bence... Ne dağıtabilirim? Bence yani ııı... Ee şey dağıtılırsınız lale falan gibi <gülüyor> niye öksürüyor ya? yok bir şey siz devam edin şey oluyor, bana ayrılmayın da, şey yapmayın yani ee, kafanız dağılmasın değil mi size dağıtmak yerine şöyle bir eşbiriyle gülücükleri dağıtmak istiyorum evet gülücükleri dağıtmak istiyorum bu an eşbirimle geçiyor eşbirimi hemen yapalım ki gülücükler de dudaklarda da yanaklar da. Evet Şevki dostlar bir peşime sabanda yolda giden dostlar evlerinde hazırlıklar bulundan dostlar esprimize hazır mısınız? Hazır Şevki. Şevki <gülüyor> ne ne yapabilir mi esprmi ya? Yok siz yapın espriniz Şevki ben. Ne işe yaradı? Ya söylemeyin boş yana Şevki üzmeyim sizi de yani. Yok Şevki ne ne oldu? Ya dün hastaneye gittim de çok fena hastaymışım ben. Geçmiş bir şey şey anne şey gege ilaç falan eş şakalarla bu tef hastalıklarını da geçirmeyeceğiz. Yok öyle bir hastalık değil galiba ölecekmiş bir şey Al Bey. Ölür müze bir hastalıktan da hiçbir şey gelmez. Yok Al Bey bu bana şey çok büyük bir ameliyat yapılması lazım. Evet şey Doçen işte onu yaptıracak para yok maalesef. Hayır, evet. Çünkü 50 milyarmış yani ameliyatı yaptırmak için 50 milyara ihtiyaç varmış. 50 bin YTL yani. <gülüyor> onu da bulamıyoruz yani. Sağa sola sorduk. Dostlara falan. Kimse de çıkmadı mı pera? Kimse çıkmadı şey olmuyor. Kimse yardımcı olamıyor. Neyse siz esprinizi yapın. Peki Şevge <gülüyor> Ama bir öksürme. Tamam özür dilerim. Evet. Yanaklarınızdan gülücükler açsın diye şu esprimizi de güzelce bir yapalım da hepimiz neşemişi bulalım. Ne <gülüyor> yapacaksın? Öksürüyorsun ya. ya Aslı şey abi. Öleceğim işte ya. E şey ölse ne yapalım ya. A işte ama yer belki de ölmem. Belki parayı bir yerlerden bulurum. Belki biz zenginlerden ler, biri bir hayırsever birisi, belki bir yardımda bulunur. Evet, öyle bir şey olursa süper olur Şevgiye gel. Şimdi geleli 500. E. Ya niye vermiyorsun parayı ya? Ne ne bedel ne şey ya. Niye vermiyorsun parayı? Sevgiye geçip şimdi ne alakası var? Nasıl ne alakası? Zengin değil misin sen ya? Milyarlar içinde yüzmüyor musun? Şey, Yüzerim yüzmem yani o ayrı bir şey bu ayrı bir şey Şimdi ne alakası var yani? Nasıl ne alakası var ya ben, ben sizin dostunuz değil miyim? ya? Döştüm size bir numara döştümsün size ya. E, niye vermiyorsun o zaman para benim ameliyat paramı niye vermiyorsun? Ekiş herkes kendi ameliyatını vermez mi parasını. Ya Allah Allah niye cimrilik yapıyorsun ya ben de bir denemek işi yapıyorum seni. Ne de, de, neyi deniyorsun ya? Parayı veriyor musun vermiyor musun diye ne pis adamsın sen ya. Biz senem siz yine mi hasta olmuşsun piştikten? Asla değil mi işte evren? Hastalıksız ne para istiyorsun? Ha onu denemek için orada olmuyorsunuz ya. Neler, ne ne ne diyor siz yavrum ya bu şuda espirimizi yapacağız. Ne espir? Ben orada ölüyorum diyorum siz hala espirin derdesez. Ne? Aleyhem. Çok üzüldük. Üzülüyorsa ben o zaman para. Üzülmem ki ben. Ha öleyim ben yani onu diyorsunuz Şeral Bey Ölmüyormuşsun Ya git ya Git Hay ya git ya derken yani Şey Şeral Bey yani Darıldım anlamında He ne oldu paralar aklına geldi galiba Ama çok ayıp oldu Şeral Bey Ya ayıp ne şey ayıp anlamadım ki ben Ya ben beklerdim sizden Alege'cim ne kadar Paraya ihtiyacım var ameliyat için falan filan diye ne kadar para 50 milyara Yok artık ne ne? En tarafımı ama ilet ettiriyorsun İyi tamam şey abi. benim sizle konuşacak bir şeyim kaldı İyi e, bendekiler başka radyocularla konuşacak Ya hayır Bu konuda başka konuşacak şeyim kalmadı Ne yani? Yarın yani başka konularda tekrardan Konuşmaya hazırım Kararın göçü gün Neyse espriyle yarın yaparız Şevk edileceği işlettirmeyi GÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Good night I I dun dun dun good night I I I İlk kalpli insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursun efendim. Günaydın efendim. Günaydın demek lazım ilk başta. Efendim. Olur öyle Buyur. Olur. Zaman zaman o tür şeyler olur. Her şeyi anlayışla karşılamak lazım. Amerika'da seçimler biliyorsunuz. Temsilciler Meclisi seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ihtiyar heyeti gibi olan. Ben anlamıyorum bu Amerika sizi. Bir kongre var, bir senato var, bir bilmem ne var. Çok. Çok. Bir sürü adam var demek istiyorsun. Evet. Ben de katılıyorum. Kafamız karışıyor. Bu şimdi parlamenter sistem mi oktay? Gibicesi ne? Şimdi bir tane country evet. müzik yıldızı. Biliyorsunuz Kinky, sevgili Kinky Friedman. Evet maalesef seçilememiş Ooo Ama tanıdık bir Sima var seçilenler arasında Arnold Schwarzenegger Brabusunuz Kaliforniya valisi Zaten başka bir kişiyi de tanımıyoruz biz ee, <gülüyor> Kendisini de bir iki filmini seyrettik oradan yani aklımızda kalıyor Ondan sonra hemen eğlencelere başlamış seçim sonuçlarından sonra Hadi ya Hemen kayınvalidesini almış e, Cumhuriyetçiler çok üzgünmüş seçim sonuçlarından İşte genel bir Oy. yenilgi var da ben belki işime bakarım demiş. Ben demiş seçildim tekrar demiş kutlamaları yapayım demiş. Kayınvalidesini almış dans etmiş kayınvalidesiyle herkesin önünde. Pardon Hayırlı kayınvalidesi damat. tanıdık bir sima mı? Bakıyorum tanıdık bir sima mı? Büyük ihtimalle tanıdık bir sima'dır ama biz tanımıyoruz herhalde kendisini. Hayır çünkü bir süre burada kayınvalidesinin kendilerin ailesinin olduğunu iddia eden birisi vardı da stüdyoda. Tamam canım. <gülüyor> o yüzden sordu. Hadi ben, ben hatırlamıyorum onu <gülüyor> Valla ben de hatırlıyorum. Sonra buşların şey mi çıktı öyle bir şey oldu? Bush'un Bush eltisiymiş. Eltisiymiş. Elti. Ama gör buşun görümcesinin eltisiymiş. Çok yakın ya. Tam aile içinde hayırlı bir damat olması ne güzel. Evet. Bir şeyi sonuçlandırmayı seviyorum demiş Arnold Schwarzenegger yaptı. Kim yaptığı. sevmez ki? Açıklamada ben annem ne demek istediğini herhalde kazandığım için mutluyum mu demek istiyor. Getir bize. Tebek getirmiş. Tebi geliyoruz. Evet, buyurun. temsilciler meclisinden sizi Japonya'ya getiriyoruz. bu kadar. <gülüyor> evet, buyurun. Bir Japon iç çamaşır firması söyleyin bana. Ee, Kyoto Bra Sözleşmesi. Bravo. O çok güzel ki Kyoto Sözleşmesi'nin onuruna çıkarılan, anısına çıkarılan iç çamaşırları. Firma e, geliştirilen e, yeni bir sütyenle artık alışverişi daha kolay hale getirdi. Neymiş firmanın adını <gülüyor> ver bari bu kadar şey dedik. Bilmiyorum. <gülüyor> Kancalı sütüyen yani. <gülüyor> mi alışverişte poşetleri mi takıyorsun? Kancalı sütüyen. Yani. Yok arkasında Yoksa, kopçalar var Süneyim, ya oraya takıyorsun. Gözlükler çıktı ya önden takılıyor. Yok şimdi e, yani e, hatırlatmak gibi olmasın. Eskiden ben hatırlıyorum da mesela böyle bazı hanımlar... E, ...sütyenlerini böyle cüzdan gibi kullanırlar. Evet. böyle Mesela bir Düğümüzde para çıkartacak zaman. Mesela diye orada. Evet. çocuğuna harçlık verecekken oradan çıkardık. Evet. Bu seferki de oradan yola çıkarak herhalde torba haline getirmişler. Mesela alışverişe çıkıyorsunuz yanınıza ne almamışsınız? Pazar çantası. Çok güzel veyahut da poşet. Çekçek. Evet çekçek haline de geliyor çok güzel. Çünkü arkadaki kopçalar açılıyor ve biraz ve tekerlek edilir. haline geliyor. Çekçek gelir. ne ya? ya? Böyle pazarlarda dolaşıyorlar ya. Sizin hubidik dediğiniz var ya... <gülüyor> Konya'da, Konya'da Hubitik var ya Çek çek değil ki onun da abi çek çek ne ya Ben çek çek deyince bu anlıyor da sen niye anlamıyorsun ne? Sen Daha ne? önce konuşmuşsunuzdur abi Anladık kayınvalidecinin yani. Keneli ailesinden olduğundan da ben haberim yok Dün böyle bir aramızda bir konuştuk Şey diye Hayır ben sabah çek çek deyince sen hemen anla <gülüyor> Tamam mı dedim ben <gülüyor> Çekçek çek değil bu ya <gülüyor> Dur, Ne diyeceğimi unutturdun bana ya <gülüyor> Buyurun Neyse, evet çekçek çek haline gelen süt e, Çekçek haline gelen yani süt alışverişe çık yani Kadınların ne zaman alışveriş yapacağı belli olmadığı belli için değil, evet. O gün mesela işten çıkmış Yorgun nargın fakat bir bakıyor bir mağazada e, ki, Bir ayakkabı Bir ayak ayakkabı da olmaz yani böyle eve alışveriş yapacak Aa diyor evde yemek yok ne yapacağım Bulgur yok diyelim Evet eve, bul eve bulgur almak için Güzel de bulgur gelmiş <gülüyor> Ondan sonra giriyor 2 kilo alıyor Nereye koyacak Adam böyle elinde kese kaldı hanımefendi yalnız diyor. <gülüyor> kadın hemen orada bir saniye diyor. Ya o hanımefendi Süt... diyene kadar adam niye torba çıkarmıyor ya tezgahtar? <gülüyor> ya ben de anlamadım ya. Hiçbir şey olmasa yani e, sütüyeni çıkartıyor ve o bir anda bir torba haline geliyor. Ve o torbayı dolduruyor. Manyak mı bu üreticiler ya? sütyen torba haline geliyor da. Pazarcın... Sütüyen torba haline geliyorsa kadın ne hale geliyor sonra? <gülüyor> Ee, torba haline geliyor da sonra eski haline geliyorum ya. O şey yapar. Bir de Japon kadınları benim bildiğim kadarıyla minyon olur. Minyon derken ne demek ne istediğini demek. herkes anladı fayet. Evet. Bir bir adam mısınız? Minyon derken minik yapılı olur yani. Anladık sonra... hepimiz. Tamam açıklamaya yani... gerek yok. Yani bulguru da az alır mı diyorsunuz? <gülüyor> bulguru da alır mı? Ondan sonra <gülüyor> niye böyle boyumuz uzamıyor? Tabii uzamaz. Ee, firma yetkilileri bu süt üretiliş amacını çevreye zarar veren plastik, laylon tipi poşetlere karşı halkı bilinçlendirmek olduğunu açıkladık. Peki affedersin. Hala. Erkek alışveriş yaparken ne onlar, yapacak? O da mı sütyen taksın? Hayır donuna çıkacak. O da <gülüyor> ona uygun bir şey Dikkat ediyorsan zaten en başta iç çamaşırı firması dedi. Sütyen burada e, fay, enteresan bulduğu bir şey. O, o zaman uygun. erkekler donla alışveriş yapacaksa boşu boşuna bir dolu şey alınır ve ziyan olur onlar. <gülüyor> Niye? Japonya'da. İşte hava atmak için Ha. <gülüyor> Do ya getir getir orada. Getir ya. Onlar 5 kilo ver ya. Efendim nereye koy? Sen ver dolaba koyacağız ya. Bir Sıver de var mı soğan, sarbanotu ya falan diye. Sonra onlar dolapta çürüyecek. Tabii canım. Rezil. ne kadar, kadar... normalde. Bir tane şey al. 1 kilo alırsın ya. gram yani şey yarım alırsın kilo işte. alırsın ya. Bir kavanoz alırsın işte. Kavanoz dediğin ne 10 evet, kilo bamya oluyor eve götürürken Patlıcan. Sabah akşam patlıcadağımın damaklarım <gülüyor> yara oldu ya demiş patlıcandan <gülüyor> olsun patlıcandan. <gülüyor> bir de yani şimdi bulgur satan pazarcının karşısında evet. bir adamın evet. donunu çıkarması hoş bir görüntü. Ya. Sadece Sen... nakit ve kredi kartı kabul ediyoruz efendim. Demiş. Yo ben donu şeyden çıkarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Torba olsun diye çıkarıyorum. Demiş. Hayır stand pazarlarının orada da mesela sosyete pazarları var, stand pazarları var hal var mesela. Japon hali çok meşhurdur. Neyi anlatıyor? Onun girişinde yani? özel mesela girişte böyle bir kabin gibi bir şey var. Tamam. Hemen giriyorsun orada donun. Erkeksen donunu. Ha, kapalı bir yerde mi oluyor bu çıkarma işlemi? Sen ne tip ortamlarda yetiştin nokta <gülüyor> Ne bileyim? gözümde öyle bir şey canlandı. Sen öyle bir anlattı ki hemen mesela kese kağıdımızı pardon hanımefendi elinde. Ondan sonra hemen çıkarıyor kadın. Satıcının an... önünde. Hiç, hiç bunları duymamış olayım. Lütfen. Bir de yani stüdyen denen şey ne ise günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. günay ay ay ay. Radyo Truva'sının her sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazeteleri Oktay Demirci ve Fahri Birincimizlerle. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Geçen gün Adana'dan bir haber vermişti Fahri Bey. Hatırlıyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Adana'dan bir haber. Miydi? Maalesef çok yani öyle çok da müjdeli bir haber değildi ama yani çok da moral bozucu bir haberdi. Belki. Kasap haberi. Haa kasap. Haplı et satan. Evet otla haplı et satıyorum diye. Aynısı Amerika'nın Amerika'nın New Mexico kentinde yaşanmış. E, maalesef hamburgerde bu sefer. Ya i̇şte kasaba bakacaksın hamburgerin suçu yok. Hamburger ya hamburgercinin tabi canım. Adam bana dana eti ver diyor halis o dana etini alıyor geliyor ama esrarla eroinle çektiriyor onu. Ama serpme yapmışlar. hamburger mi? Hamburgerin Mario'nu. Rezalet. Ve iki polis girmiş ee, bu hamburgerciye. Kelli hmm. olup çıkmışlar mı? Hmm. Ondan sonra yemişler hamburgerlerini. Hmm. <gülüyor> Ondan sonra da Amirim silem... kafam çok güzel demiş. Oradan uyanmış komiserim. Hakikaten öyle olmuş. Kafam çok güzel diye söyleyince hemen bir araştırma yapmışlar ve silah kullanmaları gerekmiş bu polislerin bir durumda ve silahlarını maalesef kullanamamışlar. Hadi be. Titreme yapmış Aa, eller falan filan evet. böyle silah kullanmaları gerektiğini de yorumlayamamışlar. Hemen tabii apar topar hamburgerci Nanaykent. Özür dilerim de bu Kafak polisler çalış. silah kullanmak zorunda kalmışlar. Silahlarını kullanamamışlar ve hayatta mı kalmışlar? Evet <gülüyor> <gülüyor> hayatta kalmışlar. Gerek de yokmuş demek hmm. silah kullanmaya. Silahsızlığı halloluyormuş demek ki bazı meseleler. Valla ben tam anlayamadım şimdi bir hamburgerci var. Ya bir Amerika'nın güney batısını gözünün önüne getirmeni istiyorum. Tamam. Yani. tamam. Pispik. Tamam Sefalet. Se Heh. Öyle bir şey. Güney ve kuzey diye ben ikiye ayırdım Amerika'yı. Tamam. tamam. Ben de yukarıdakiler ve aşağıdakiler diye özellikle güney bölgesinde... Ve kuzeylilerle şey güney... Ben güneyliler kölelikten yana, tamam. kuzeyliler değil. Böyle düşünüyorum ve birbirlerine hücum ediyorlar. G Kardeş kardeşe giriyor. Öyle bir şey, kaotik durum. Ve güneydeyiz şu anda. Güneydesin. Manif. Evet. Güneyde bir hamburgercinin önünde iki tane polis düşün. Evet. öyle tatil gidiyor. öğle yemeğine gitmişler. Yok öğle yemeği falan yok. Öyle biliyorsun polisler Amerika'da şey yapıyor. Ara öğün mü? Takılıyorlar tabii ara sıra. Ha. Birer hamburger zaten bir şey değil yani şu kadar şu kadar iki parçası Bunlar şey gibi mi? Cehennem silahındaki gibi. Hah öyle. Tango ile keş gibi Kibitesini. mi? Öyle bir arada hamburgerce gidiyorlar orada macera mı bekliyorlar? Aynen öyle. Ondan sonra onları yiyorlar. Evet. Ve akabinde iki tane kuzeyli görüyorlar. İki tane kuzeyli görüyorlar. Ne vardı kuzeylilerle güneyliler arasında? Husumet. Hüsumet. Husumet vardı <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum. Ve onları kovalamaya başlıyorlar Tam, tabii Kaçıyorlar kuzeylilerde Nereye kaçıyorlar <gülüyor> kuzeye doğru Ama <gülüyor> onlar kuzeye doğru, doğru. doğru kaçarken <gülüyor> polisler şey gibi Ne oldu onlar aya mı bindiler diye ha. Çünkü kafalar güzelleşmiş Halbuki anlaşılıyor ki kuzeyliler Gizlice mutfağa girerek Hamburger Ne iyi bunlar diye hamburgerlerin içine Vermişler marihuanayı Çünkü neden kuzeyde yetişiyor marihuana Halbuki Afedersiniz halbuki, Hint keneviri olsaydı güneyde güneyde olacaktı. Doğru. Bravo. Oradan ortaya çıkıyor zaten olaylar. ben bu narkotik konularını. Tabii ki. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> katılamıyorum. Narkotik konuları derken nerede neyin nerede yetiştiğini mi bilmiyorsun? Yani evet. Öğretmenler coğrafya dersinde geçim Doğru. kaynakları Amerika geçim kaynakları. Bizim okulda yoktu. Ya, yasaktı o tip şeylerden başta. Bir ürünü diye bir şey vardı. Endüstri ürünleri Bizde sırf şarapçılık vardı Yani o da seçmeli <gülüyor> ders gibiydi Bazı okullarda kilim varmış Bizde sırf şarapçılık vardı Küçük çocuklar böyle büyük fıçılar vardı Orada üzüm ezerdik falan Ayak, o Minicik ayaklarınızla <gülüyor> <değil> mı? Mi? <gülüyor> ne kadar hoş Ne, güzel ne kadar güzel. Güzel. Hadi Buyurun Fahir Bey o e, zaman Buyuralım o zaman size <gülüyor> Ne oluyoruz ya şimdi bütün gıdalarda artık Böyle bir şey Bir şey yiyip de mutlu olunca Art niyet mi arayacağız? Amerika'daysan Şimdi mesela kabak tatlısı yedik Evet Kabak getirmiş işini. bize. Hoşumuza da gitti. Evet. Acaba ona ilaç mı koydu diye mi ürkeceğiz ben yani? Koydu. Çünkü neden? Üstüne not yazmış. Özellikle Ege'ye, Oktay'a, Fahir'e özel diye. Yanda da bir tane kutu vardı. Kutunun içinde de bir şeyler vardı. Kutu Üstüne diye. Bardak değil mi ya? Ha bardak gibi bir şey. Ceviz. Ben de şey ceviz de başka otlar ceviz, da vardı Fahir. içinde. Ben de... Dedim ki bu buna cevizle iyi giderdi herhalde üstüne serpin yazıyor. Ot otlar biraz acı acı tamam. Benim da güzel olsun O ben yani. cevizin kabuğu diye düşündüm ben onu ya başka bir ot muydu onlar? Bilmiyorum ki onu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya Ege? Ne ha ha bir ha geldi. Benim ha ha ha ha ha Allah ne oluyor ya? Cebizli kısmından mı yiyemiştiniz? Devrildi ya ne var daha acaba? Tamam. Hadi tamam. Fahir be buyurun ya. Evet Denizli'de sizi dünyanın dördüncü büyük ne götüreyim? Horozuna mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neresine? Pamukkale. Denizli'de kale. horoz heykeli var yani ne güzel. Evet çok güzel. Horoz Ankara'da hey da keçi heykelleri vardı. Kırkaç diye bir yer var İzmir'e doğru giderken orada da kavun heykeli var ya. <gülüyor> Hadi canım. Valla ben... kavun kocaman şehrin merkezinde bir kavun. Nerede olduğunu hatırlamıyorum da Antalya civarında bir tane beldede de domates var. Heykel mi evet, olarak? Evet, heykel olarak domates var, biber var. Böyle her göbeğe bir heykel yapmışlar. Seyyar mı bunlar? Domates var, biber var diye dolaşan <gülüyor> gezici bir sergi mi? Yok heykeller. ya, ocak koca ya. Yani işte heykeller öyle. O bölge domates, biber falan yetiştiriyormuş. Onların güzel heykellerini yap... Portakal da var ya Antalya'da Çok mesela. Çok özür dilerim de İzmir'de, Buca'da da fil heykeli var. Filmi ha <gülüyor> ha o olmamış Hem işte. Hem de böyle Yanlış. plastik heykellerden. Yanlış olan bence yani çok özür dilerim ama Buca'daki fil heykeli. Yani, evet, yani hepsinin bir açıklaması var. Hı. Çünkü Buca'da geçim kaynakları Hı. arasında Hı. filcilik ve fil ulaşımı yok. Demek ki filler ele geçirmiş bir dönem şehri. Tabii Timur. eskiden Timur, Timur zamanında. zamanında. Ele geçir o dönem yapılmış. Babanın oğlu mu Timur? Timur Lenk Timur Bey. <gülüyor> Timur Bey. Evet. Ee, şimdi abicim çok önemli konu Denizli'de 4. büyük Kim dünyanın... Selçuk. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın dördüncü büyük UFO müzesini bir uzaylının ziyaret ettiği e, kanıtlanmak üzere. Çünkü uzaylı fiş Denizli'de mi dünyanın adımcı evet, UFO müzesi? UFU müzesi var. Çünkü uzaylı müze defterine Türkçe olarak e, <gülüyor> Stina gezegenindenim adım Mel sizi uzaktan izliyoruz yazmış. Ne kadar güzel kanıtlamışlar ya. Vallahi bravo. Şimdi şöyle açıklıyorlar e, şöyle söyleyeyim İddiaya göre e, bu işte bir holdingin sahibi olduğu bir müzeye yaklaşık boyu 150 santim olan bir adam geliyor. 1,5 metre yani. Bu arada adamın e, şeklini de çizmişler e, yana. Yani böyle temsili resim. E, kabus bir resim gerçi de. Pantolon, o, pantolon olarak kot vardı. Üzerinde kapçonlu spor bir... Ee, ceket vardı. Kapçan. Saçlar geriye doğru jöleli gibiydi. Gözler simsiye attı. 150 santim olan bir adam geldi spor giyimli. Bu kişi ilginç ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çekti. Ya bir adama çekti. çok özür dilerim ama 150 santim dersen zaten o adamdan korkmamız lazım. Neden abi? 150 santim diye Biz bir şey Biz normalde olmuyor. aç adamdan korkuyoruz. Kısa adamdan da korkacağız mı? Aa Hayır, doğru. Kısa ya. olması için değil ya. Söyleniş şekli olarak korkutucu yani. 150 santim. O kadar kısa da değil 150 santim. Ona bakarsan yani bir de bu adam kapşonlu şey giymiş bir de bıyık takmış çaylar diye de girmiş olabilir. Uzaylı mı o da şimdi? Gözleri tamamen siyah olan bu adam müzeyi gezdikten gözleri sonra mağaza sorumlusu ve müze sorumlusunun gözleri önünde adeta buharlaşarak kayboldu. Gördüklerine inanamayan mağaza ve müze çalışanları şoka girdiler ve jandarmaya haber verdiler. Jandarma geldi şok terapisi yaptı. Yapılan incelemede. <gülüyor> Copla mı yapmış <yapacağım? gülüyor> Sizi çok terapisi alacağız. Burada boş ses geçirmeyen bir oda var mı demiş? Şimdi kendisi şöyle yazmış. Migano galaksisinin Stina gezegeninden geliyorum. Müze için teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş notunda. Müzenin kurucusu ise bu e, 4, dünyada dört tane UFO müzesi var. Biri de Türkiye'de. Belki uzaylı bize jest yapmak istemiştir. Nasıl diye, UFO kaç... müzesi var? Kaç tane var ne Türkiye'de Ne sergiliyorlar ya? UFO müzesinde ya? Çeşitli UFO'dan gelen yani UFO dediğimiz undefined flying objekti. Nesi var yani? Zaten ele geçmiş UFO yok. Aa öyle deme. Ha de şimdi sen mesela turistsin. Evet. Bir ülkeye gider Orada. Türkiye Müzesi'ne mi gidersin ya? Efendim anlamadım ben bir daha tekrar koyar mısın? Sen musun? turistsin. Turistim. Neredeyim ben? Turistim ama neredeyim ben? İç turist mi dış turist mi? Dış turist. Dış turistim evet. Ee, şeye gittin, İngiltere'ye gittin. İngiltere'ye gittin İngiltere çatır çatır vize mi verdi? Orada da bir tane Türk evi açmışlar. Ne güzel. Tamam. Değişik Türk <gülüyor> kültürünü tanıtan falan. Türkiye evi gibi mi? Ona mı gidersin sen orada? E giderim tabi ya. Özledim ben memleketimden bir dakika ayrı kalsam, bir Türkü bara gireyim hemen bir Ama şey yapayım diye. belki de Faire gönderiyorlar mesela yurt dışında git bir yere. Oranın, kim gönderiyor? Beni? Evet. Git. bir şeyler yazmıyor mı evet. yani görevli olarak gönderiyorlarsa Faire. Kim bak gönderiyor beni? Turizm bakanlığı. Sana kim var. bakıyordu? Bana mı? <gülüyor> Kim sorumluydu senden yani? Turizm Bakanlığı. O zaman Turizm Bakanlığı gönderiyor. Turistim ya ben. Öyle bir şey. Bir şey soracağım. Sor canım. Bir de şimdi bu hangi galaksinin hangi gezegeninden? Tekrar Stina. ediyorum. Sitina. Hayır. Migano, Migano galaksisinin Sitina. Şimdi demek ki 50 bin tane uzay boşluğunda galaksi var. Evet. Buna 50 bin tane de ayrı yerleşim birimi gezegen var. Demek ki çeşit çeşit uzaylı var. Bunların hepsi uzaylı ve kardeşçe. Bir tek dünya mı dışarıda? UFO de. şeyi deyince o kadar uzaylıların arasında. Aman bizim Sırf bizim kültürümüz var ne oluyor yani? Belki birbirlerini tanıyorlardır canım onlar. <gülüyor> ne bilelim biz? <gülüyor> Nerede tanıyacaklarca? O kadar kalıp bütün hepsi biz uzaylıyız efendim. Siz dünyalısınız mı diyorlar? Bütün uzay evet. cümle bir araya geldi. Defterede yazmış ben onu görmemiştim. Tam okumuyordu. Selam ben Mel. Gerçekten... Neymiş adı? Mel. Ee, gerçekten hakkınızda güzel bir şeyler hazırlanmış. Size çok teşekkür etmek isterdim ama burada daha fazla kalamayacağım. 2002 yılındaki Göktaşı olayı bizim için çok önemli bir olaydı. Çünkü o günkü olayda bizzat ben emir verdim. Her neyse daha fazla <gülüyor> konuyu uzatmayayım. Gezegeninizi uzaktan takip ediyoruz. Ben uzaylılardanım. Sadece bir tanesiyim. İsmim Mel. Myanmar galaksisinin City'ne gezegeninden Stina'yı de bir yazmış sonra S'yi bir yanlış yazmış sonra düzeltmiş ee, Gerizekalı uzaylı İsten geldim Arkadaşlarınızın Bir de e, Göktaş'a emri verdiriyorlar bu kadar he, solağa Pardon başarılarınızın devamını dilerim Ne başarımız var ya dünyada <gülüyor> olarak bizim Bana in ister inanın ister inanmayın Ben neysem oyum Konuk devlet başkanı mı yazmış adam deftere <gülüyor> yoksa bir şey yapar bu bir de Türkçe mi yazmış ya? Tabii canım Türkçe yazmış. Nereden biliyormuş Türkçe'yi? Alta da şekiller yapmış böyle şey gibi. Bir tanesini de cos x yazmış tamam mı? Cos x ne ya? Cos x, cos x mi? Cos x'in cos x'i yazmış. Sonra oraya cos'un o'ya bir tane yukarıdan ok saplamış. Sonra da bir tane t koymuş cos t falan gibi bir x yapmış. Böyle şey şekiller. Keşke sinju bölü tanju kos yazsaydık. Çok güzel espr Hoş <gülüyor> <bir uzay> esprisi <gülüyor> olurdu <gülüyor> bize. Böyle abi işte Denizlililer şimdi haldır haldır gidiyorlar uzaylının defter yaz, yazdıklarını okuyorlar. İşte bu UFO müzeleri de böyle oluyor. Ya bir de bir tane yok bir, UFO bir müzesi. Bir sonraki UFO müzesinde şey olacak. Denizli'deki UFO müzesinde uzaylının yazdığı yazı bir sergilenecek bir şey daha çıktı. <gülüyor> Ama bir arada Ankara'da bir alışveriş merkezinde bir bir sene boyunca mı ne vardı böyle? Hala duruyor uzaylılar. armada da. Allah Allah. De ben bir bir, bir, <gülüyor> bir küçük poşet Bir şey aldıklarını görmedim Böyle boş boş dolaşıyorlar Onlar niye duruyorlar öyle Onlar işte e, ya, Halkla ilişk eski. ilişkiler çabasıydı uzaylıların Ama asansörde çok yer tutuyorlar diye İnsanlar soğudu Doğru bir tane de asansöre koymuşlardı çünkü Hı, Uzaylılar asansörleri dolduruyor biz dünyalılar giremiyoruz dedi. Ya benim bildiğim şimdi senden öğrendiğim kadarıyla Fahay bir Denizli'de var Evet UFO müzesi Diğer 3 tanesi bir yurt dışı. Kapadokya'da var evet, Nasıl sağ... diğer 3 tanesi ya Türkiye'de sayıyorum ben. Evet say, Bir tane İstanbul'da var Beyoğlu evet, doğru, doğru doğru e çok bunların güzel hepsi bir... Ufo, Bunlar birbirlerini tanımıyorlar mı? Aa. Türkiye'deki tek bir UFO müzesi Bunlar bir şebeke gibi A gibi yani e, O bir tane kabarık saçlı bir adam vardı Haktan Haktan, Haktan Bey Evet Hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Semiha Yankı'nın ben şeycisiyim diye Neyiz ona şeycisiyim? bir arayıp şaka yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Aa. Ne o ya? Konuyu tamamen değiştirdim. <gülüyor> Hayır yani. Ne Semiha Yankı'nı? Kafanızı ne? fazla bulandırmayın. Bu uzay konusu derin mevzu. Hakikaten. Doğru. O zaman kapatayım mı ben Yok, konuyu? Yok kapatmayacağım. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam Buyurun. Devam edelim. Çok önemli bir yazı dizimiz var. Ben onu size aktarmayı kendime borç biliyorum. Eee... Tuvalet alışkanlıkları üzerine, erkeklerin tuvalet alışkanlıkları üzerine... Defalarca e, konuşuldu mu? De, evet defalarca konuşuldu. Bir kez daha konuşuluyor. Erkeklerin gizli dünyası diye bir araştırma yapılmış Amerika'da. E, erkekler tuvalete girdiğinde e, diyelim ki 5 tane pisuar var. 5 tane pis suar evet. evet. Koşa koşa hemen ilk pis suara gidiyormuş. Eğer ilk pis suar doluysa bu sefer 5. pis suara gidiyor. Bir adam giriyor. Diyelim ki birinci ve beşinci pisuarlar dolu. 2 üç ve dört numaralı pisuarlar boş. Üçüncü adam girdiği zaman hangi pisuara gider? Üçünden üç. birine. Doğru. Üçüncü pisuara gidiyor. Peki dördüncü adam geldi. Girdi. Bir, üç, beş numaralı pisuarlar dolu. Nereye gider? Ufak tefek olanların arasına. Maalesef doğru cevap. Kapalı kabinlere doğru ee, hücum ediyorlarmış. Yapılan araştırmaya göre erkekler... Tuvalette konuşmaktan haz etmiyorlar. Çok samimi olsalar bile ancak aynadan temasla birbirleriyle konuşmaktan Doğru. zevk alıyorlar. Ama Doğru. erkeklerin ee, yani şimdi bu sabah sabah milletin içini kaldırmayalım ama özellikle küçük kabaat sırasında bir dikkat yoğunlaşması yaşamaları gerekiyor. Ya Niye benim gördüğüm kadarıyla zaman zaman yolum düşüyor otur yerlere gidiyorum falan. Orada ben görüyorum herkes böyle af çok Ama özür işte Kimseyi konuşan... suçlamıyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Araların... Ama mal gibi duvara bakıyorlar çok özür dilerim. E tamam işte. Onu zaman Orada konsantrasyon var? Konsantrasyon mu var yoksa bir şeyleri pas geçmeme mi? Görmezden gelmeye çalışmama bazı şeyleri. Gerçekleri mi? Gerçeklerden bence yani onu, kaçma diye düşünüyorum. Ne yapacaksın gerçekleri görüp ya erkekler tuvaletinde? Düş dünyaya kendilerini kapatıyorlar. Sor, tamamen yaptıkları diyorum. işe yoğunlaşıyorlar. Ben diyorsunuz. onu öyle yorumluyorum. Aralarında konuşanların da paçalarına dikkat et sonra. Tam da tam da şey olmuş. Ne oldu? Biz tuvalette konuştuk. Yani İyi yaptın. Şimdi şu araştırmayı. Evet canım. Neyi amaçlayarak yapmışlar ve kim yapmış? Amaçlı. Uzmanlar mı yapmış bu? Bunu bu? Pek çok üniversiteden Pek çok bilim üniversitede. insanları bir araya gelerek erkek erkeklerin e, tuvalet alışkanlıkları üzerine bir araştırma yapmaya karar vermişler. Böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Özür dilerim yani. Lüksa üzüdeme fayır. Kimseyi bu rencide, ben burada yaparak. kimseyi eleştirmiyorum. Kimseyi rencide etmek de istemiyorum. Yazık, bu, Herkesin küçük tuvaleti kendine. Bu araştırmada denek olanlara da yazık. Bu araştırmayı yapanların vaktine de yazık. Ya büyük ihtimalle bir tane bilim insanı cırcır cır oldu tuvaletteyken de. Gözlem çıkamadı. Yaptın. Boş durmayayım, gözlem yapayım dedim. Ama o ne kadar oldu. güzel. Bak adam hasta olduğunda bile Bilimden kopmuyor. Ne kadar güzel. Keşke hepimiz... Bilim böyle bir şey işte. Böyle bir şey. Yani uyuşturucu gibi diyorsun bilim. Hı hı. İnsana nüfus etti mi artık o insanın kurtuluşu yok. <gülüyor> yani... <gülüyor> Teşekkürler. <fay. gülüyor> İyi bir şey. kötü <gülüyor> <gönlümlü> bir şey. <gülüyor> Telenlere umut verdiniz bu zonu. O zaman sizi stüdyonun dışına almak istiyorum ha Hepimiz mi yoksa? <gülüyor> Sen. <gülüyor> o arkadaki arkadaşlarla beraber. Günaydın. Günaydın, günaydın. Altın satır ile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan tılsım sizlerle birlikte Demircan abi günaydın. Alo. Başlığı alalım. Kurban bayramı yaklaşırken gündüzlerin oynanan maçta şaka mı vardı? Şaka mı dediğiniz şike mi? Hayır şaka mı? Tamam başlıyalım. Yani, şaka mı? Anladın mı şakanın ne olduğunu biliyor musun? Biliyoruz Demircan abi. Ama ben yine de küçük bir <gülüyor> hatırlatma yapın evet. Yeni mesleğin mesleğe başka bir sesle konuşuyorsun ya bazen benimlin. Nasıl yani? Mesleğe eger burada yok falan di. Ha, ha evet evet evet. onlara şaka denir. Tamam biliyoruz can. Sen yaptığına göre zaten biliyorsundur değil mi? Evet Demircan abi. Ve şakada yapılır. Doğru. Anladın mı? aynı zamanda vardır yani hani başka bir şekilde söylenemez tekrar etmek istiyorum bugünkü konuşmamın başlığını bunlar konu dışındaki bir şeydi Evet. kurban bayramı yaklaşırken gündüzleyin oynanan maçta ne mi vardı şaka mı, var? şaka mı vardı şimdi hmm. dün Pazartesi günü ben burada konuşurken sen ne dedin Dündes de Pazar Dersi günü Ne demiştin? Hatırlamıyorum Hatırlamazsın tabi İşine gelmiyordu ondan hatırlamazsın büyük, değil ihtim mi? büyük ihtimalle Şimdi Ankara Gocumuz Gençler Birliği'ni ne yapmıştı? Yenmişti Yenmişti Ondan sonra ben, ben telefonla katıldığımda da sen bana ne demiştin? Hep yendiği zaman arıyorsun Ankara Gocu demiştin Doğru Doğru mu? Doğru. Doğru Dün Dün Gündüzlerin oynanan maçta Ankara kocuğumuz bir, bir kez Gençler Birliği ile karşılaştı Ha evet tamam hatırladım Önemli. Kupa maçıydı bu sefer Kupa maçı vardı ama Kupa Bey, Ankara kocuğun Gençler Birliği'ni ne yaptı? Yendi Yendi adeta ne yaptı? Yendi Devirdi 1-0 1-0'a devirdi denmez Demircan abi Yendi, Yendi. Net, bir, net bir sonuç vardı Doğru mu? Net de değil 1-0 o kadar Nerede sinekte? Yani 1-0 yani bir gol daha atulsa 1-1 olacakmış gibi. Mesela 3-0 olsa bana göre net. Bir, bir atılmadığına göre 1-0 karşısında bir gol atılmadığına göre. Ne bir O zaman da muallak bir skor söyler misiniz? Muallak mı? Evet. Net olmayan bir skor. Böyle bir şey yok ki. O zaman niye net diye şey yapıyorsunuz, vurguluyorsunuz? Ha, doğru. Şimdi bir, ama yani güzel bir sonuç değil mi bu? E tabii ki yenmiş ondan e, güzel. Son 4 maçını kazandı Ankara Kocu. Kaba bir hesapla. Yani ligde son 3 maçını kazandı ve 12. sıraya yükseldi. Kaba bir hesapla böyle. E, bir de Kupa maçını dün kazandı. Son kaç maç oldu? 4 maç. 4 maç. Şimdi Ege'cim ara ben sana soruyorum ki. Beni takip Olayda... etiyor musun etmiyor musun? Kopmayayım diye. diye. Benim için de iyi oldu. Şimdi gelelim konuşmamı. Evet kurban bayramı yaklaşırken gündüzleyin oynanan maçta şaka mı var? Şimdi kurban bayramı yaklaşmıyor mu? Biraz uzak ama yaklaşıyor tabii ister istemez. Şimdiden hazırlıkları yapmak lazım. O konuya konuşmamın ikinci bölümünde ele alacağımız bir konu e, ikinci İkinci ise Gündüzler'in oynanan maçta dediğim maç herhalde anlaşılmıştır ki dün saat dörtte oynanan maç Ankara Koç'un Gençler birliğimiz Kuba maçı. Şak Anladık Demircan abi tamam. Şaka mı vardı derken de maalesef şaka yoktu. TİTA vardı. Efendim? TİTA. Tita kim ya? Tita Ankara oyuncu futbolcumuz. Nereye? Uzun süre yabancı memleketten geldi. Değişik bir yüzü var yani. Öyle düşün. Ha, hangi yabancı memleketten geldi? Değişik değişik. Bir çok yerde bulunmuş daha önce. Bu Afrika futbolculardan mı? Tabii kesin. Yani şöyle düşün. Bayadır sakattı Tita. Ha, oradan you? anladım tamam evet. Şimdi, efendim? Ne bileyim söylesen. <gülüyor> Şimdi dün çıktı saya ve 5. dakikada adeta Traore'nin hatasından yaralanan bebbe var ya bizim. Beppe. Evet. Beppe. O vurdu istediği olmadı top. Ondan Hayda. sonra arkadan geldi. Şş, ben dedi şaka değilim. Titayım dedi. Çaktı top Allah'a. Hep birlikte ayağa kalktık. <gülüyor> ve gol mü oldu? Ve gol oldu. Ve top A'larda adeta ne yaptı? Ee, bir saniye. Dalgalandı Gezindi olacaktı O yüzden de tam da bir sıfır Üstelik Bak şimdi maç gündüz oynandı ama Burada gündüz oynanmaz senin e, Bir diğer Benim başlığımın sebebi de şudur Ankara Ceyhun ve Mustafa gibi Yıldızlar yoktu Yani bu da demek oluyor ki Gündüz yıldız olur mu Demircik abi çok çirkin bir benzetme üstünden gidiyorsunuz yani evet. Bir kere zaten Tita'yla şaka arasında ne kafiye var ne evet. bir şey var ne alakası Öyle var Öyle reklam vardı ne? Şaka değil tatane Öyle bir reklam vardı bu da Tita Aynı şey gündüzden yıldız olur mu sorumaysa cevap vermediğini gözlerinden okuyorum Henüz cevap veremedin Çirkin metaforlarınızla geldiniz sabah sabah. Gündüz yıldız olur mu? Olmaz. Ne? Gündüz yıldız olur mu Demircan abi? Olmaz. Hikmet Karaman da bunu gördü. Ceyhun ve Mustafa'yı adeta yanlış anlamazsın kimse dinlendirdi. Sizleri biraz dinlenin dedi. Ama sahada kalan diğerler neydi? Yıldız mı? E, yıldız da. Gündüz yıldız olur mu sorusuna evet de cevap vermen gerekiyordu. O zaman Ceyhun? Ceyhun ile Mustafa, gece dışarı çıkan yıldızlardan, anladın mı? Demirci abi, gündüz yıldızlarını sayınız. Gündüz, sayım canım. Serkan, Akbunan, tamam, evet, Ölme, tam. Sedat, Petko, Aytakin, Eray, Bebe, Murat Hı. ve Sabır Errenko. Açacak bir ismini daha söylemiyorum. Ne? Sevrenko. Şimdi, Kurban Bayramı yaklaşırsın ha? Artık ortak bir şeyler yapma zamanı geldi değil mi Ege? biraz erken değil mi kurban bayramına bağlamak için konuyu? Şimdi de para biriktirmeye başla diye uyarısını yapmak istedim. Niye biriktiriyorum para ben? Ortak ya öküzde. Ben sizde öküze falan girmem. Niye ne olur? Ne oldu bana geçen sene bir paçalar geldi, ayaklar geldi, boyun geldi. Ya bu, bu, öyle bakılmaz bu işe. Nasıl bakacağız ne? Be güveneceğim. Ben sana ne göndersen öyle. İstersen sen de gel sabah. Ben sabah gelmem uyanmam. Sen bana gönder dedim. Ben de oraları gönderdim. O zaman şey yaparız. Altın satır değil. Başka kasap keser. Yok. Altın satır keseceğim dedi. Niye? Ne olmuş? Dün dedi. istedim Ben dedi. Kaçmak istedim. Tamam dedim. Ben de hemen konuşurum dedim. Evet. Merhaba dedim. Yarın dedim. Başka tanıdığı falan varsa onları da çağır. Para biriktirmeye başlasınlar. Günah. Günay ay ay dün dün dün Günay ay ay